Zor günlerin adamı sadık insan, halifeliği, Murat Müslihan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Müslümanlar başsız kaldılar. Emirsiz hareket etmek cahiliye toplumunun özelliği olduğu için sahabeler bir emir seçmek için kendi aralarında toplanıp bu konuyu tartıştılar. Hatta bu tartışma neredeyse muhacirle ensar arasında büyük bir fitneye sebebiyet verecekti ki Son anda Allah Subhanahu ve Teala onları bu fitneden kurtardı. Ömer radıyallahu anh bu durumu şöyle anlatıyor. Allah peygamberini vefat ettirdiği zaman bizler Ensar'ın bize muhalefet ettiğini ve tümünün Saide oğulları gölgeliğinde toplandıklarını haber almıştık. Ali, Zübeyir ve onların beraberinde bulunanlar da bize muhalefet ettiler. Muhacirler Ebu Bekir'in yanında toplandılar. Ben Ebu Bekir'e, ''Hadi şu ensar kardeşlerimizin yanına gidelim.'' dedim. Bundan sonra onlara ulaşmak maksadıyla yola koyulduk. Onlara yaklaştığımızda bizleri aralarından iki salih kişi karşıladı ve toplananların benimseyip üzerinde ittifak ettikleri görüşü bize bildirdiler. Ve ''Ey muhacir topluluğu! Nereye gitmek istiyorsunuz?'' dediler. ''Biz de onlara şu ensar kardeşlerimizin yanına gitmek istiyoruz.'' dedik. ''Bize ensar topluluğuna yaklaşmayınız.'' Siz kendi işinizin hükmünü kendiniz veriniz dediler. Ben de onlara vallahi bizler muhakkak onların yanına gideceğiz dedim ve yola çıktık. Nihayet Saide oğullarının danışmalarda bulundukları gölgelikte Ensar topluluğunun yanına vardık. Bir de ne görelim onların arasında bir örtüye bürünmüş bir adam var. Ben bu kimdir dedim. Onlar bu Sa'at bin ubadedir dediler. Ben onun nesi var dedim. Bana sıtma nöbeti var, dediler. Birazcık oturduktan sonra onların hatibi şehadet kelimelerini söyledi ve Yüce Allah'ı layık olduğu yüce sıfatlarla övdü ve şöyle dedi. Bizler Allah'ın ensarı ve İslam'ın büyük ordusuyuz. Sizler ey muhacir topluluğu, Mekke'deki kavminizden bize gelmiş olan az bir topluluksunuz. Hal böyleyken şimdi bu azınlık bizi aslımızdan koparmak ve bu görevi üstlenmemize mani olmak istiyorlar. Ömer radıyallahu anh şöyle devam eder. Ensar'ın hatibi susunca ben söz almak istedim. Daha önceden beğendiğim ve Ebu Bekir'in önünde yapmayı istediğim bir konuşma hazırlamıştım. Ebu Bekir'e gelen öfkenin bir kısmını yatıştırmaya çalışıyordum. Ben konuşmak istediğim zaman Ebu Bekir bana yavaş ol dedi. Ebu Bekir'i öfkelendirmek istemedim. Ebu Bekir kendisi konuşmaya başladı. O öfke sırasında benden daha ağır başlığı, daha sakin ve daha vakarlıydı. Vallahi Ebu Bekir benim hazırlamış olduğum konuşmada hoşuma giden her şeyi söyledi. Marifeti sayesinde hazırladığım konuşmanın benzeri veya ondan daha üstün bir konuşma yaptı ve sustu. Bu konuşmasında şunları söyledi. Kendinizde bulunduğunu ifade ettiğiniz hayra sizler ehilsiniz. Fakat şu harifeni kişi Kureyş'ten olan şu muhacirler topluluğundan başkasına asla tanınmayacaktır. Onlar nesep ve yurt bakımından Arapların en ortasıdır. Ben sizler için şu iki kişiden birisine razıyım. Bunlardan dilediğiniz birisine beyat edebilirsiniz. Ömer radıyallahu anh şöyle devam eder. Bundan sonra Ebu Bekir kendisi aramızda oturmakta bulunduğu halde benim elimi ve Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın elini tuttu. Ben onun bu söylediklerinden rahatsız olduğum kadar başka bir sözden utanmamıştım. Vallahi öne geçinip boynumun vurulması bana aralarında Ebu Bekir'in bulunduğu bir kavme liderlik yapmaktan daha sevimlidir. Ancak ölümüm esnasında şeytanın telkiniyle nefsimin bunu bana süsleyip güzel göstermesi hali müstesnadır ki ben şu saatte, ''Onu vicdanımda hissetmiyor ve bulmuyorum.'' Bu sırada Ensardan birisi şöyle dedi. ''Bizler emirlik ağacının faydalanılacak aslıyız, köküyüz. Yine bizler meyveleri düşmesin diye yapraklarla dallara bağlanmış yüklü hurma salkımlarıyız. Bir emir bizden, bir emir sizden olsun ey Kureyş topluluğu.'' dedi. Bunun üzerine karışık sözler çoğaldı ve sesler yükseldi. Hatta ben bir ihtilaf çıkmasından korktum ve hemen... Uzat elini ey Ebubekir Bekir dedim. O da elini uzattı. Ben de ona beyat ettim. Benden sonra muhacirler ve ensar Ebu Bekir'e beyat ettiler. Biz böylece Sa'd bin Ubadi'ye karşı çabuk davranıp galebe sağlamış olduk. Onlardan birisi sizler Sa'd bin Ubadi'yi öldürdünüz dedi. Bu kişiye karşı ben Sa'd bin Ubadi'yi Allah öldürdü dedim. Ömer şöyle devam eder. Allah'a yemin ederim ki bizler o zaman karşı karşıya olduğumuz sorunlar içinde Ebu Bekir'e beyat etmeden daha güçlü başka bir iş bulmadık. Ensar topluluğundan ayrıldığımızda bir beyat yapılmadığı için onların bizden sonra kendilerinden bir kişiye beyat etmelerinden korktuk. Bu takdirde ya bizler razı olmamamıza rağmen onlara beyat edecek ya da onlara muhalefet edecektik. Bu durumda büyük bir fesat meydana getirecekti. Artık bundan sonra Müslümanlarla istişare olmaksızın kim bir kişiye beyat edecek olursa öldürülecekleri korkusundan ne ona ve ne de beyat ettiği kişiye tabi olunmayacaktır. Başka bir rivayette şöyle geçer. Resulullah vefat edince Ensar, ''Bir emir bizden, bir emir sizden olsun.'' dediler. Ömer onların yanına girerek, ''Bilmiyor musunuz ki Resulullah Ebu Bekir'e insanlara namaz kıldırmasını emretmiştir.'' ''O'nun önüne geçmeye hanginizin içi el verir?'' deyince onlar, ''Ebu Bekir'in önüne geçmekten Allah'a sığınırız.'' dediler. Bu kıssadan çıkarılabilecek dersler. 1. İslami meselelere yaklaşırken veya İslam'ın bizden istediklerini tatbik ederken duygusallıkla hareket etmemek gerekir. Duygusal hareket eden kimselerin doğru düşünmeleri veya şeriata uygun hareket etmeleri mümkün değildir. Birkaç örnekle bunu açıklamaya çalışalım. İslam bizden anne, baba, kardeş gibi yakın kimseler olsa bile şirkehrine karşı vela berâ uygulanmasını istemiş ve onları dost tutmayı kesin bir dille yasaklamıştır. Ey iman edenler, eğer küflü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veri edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Tevbe suresi 23. ayet. Bu meseleye duygusal olarak yaklaşan, anne-babaya karşı olan duygularına yenik düşen birinin en sevdiği kimseler olan anne-babasına vela-vera uygulaması mümkün değildir. Yine İslam, hırsızlık yapan erkek ve kadının elinin kesilmesini emretmiştir. Bize düşen de şartlar yerine geldiğinde bunu uygulamaktır. Eğer duygusallıkla hareket edilirse hırsızların ellerini kesmek pek mümkün olmaz. Elini kesmek ne yapacak, nasıl yemek yiyecek, nasıl ihtiyaçlarını giderecek gibi sorular duygusallığın ürünüdür bu duygulara yenik düşen kimselerin hırsızın elini kesmesi veya elinin kesilmesi gerektiğine inanması mümkün değildir. Burada anlatmak istediğimiz şudur. İslami meselelere duygusallıkla yaklaşıldığında doğru karar vermek mümkün olmadığı gibi, genelde duygusal hareket eden insanlar şeriatın dışına çıkıyorlar. Yukarıda anlattığımız halifenin seçilmesi konusunda duygusallıkla yaklaşım şöyle olurdu. Peygamber vefat ettiği için sahabelerin ağlamaları, üzülmeleri gerekirken bu nasıl bir hevestir ki daha onu defnetmeden emir seçme derdine düşmüşler. Böyle düşünülürse vakayı anlamak pek mümkün olmaz ve bunu yapanlar da emirlik sevdası olan kimseler olarak isimlendirilir. Fakat sahabe bazılarının yaptığı gibi bu meseleye duygusallıkla yaklaşmadı ve peygamberin vefatından sonra hemen kendilerine bir emir seçtiler. Onlar üzülseler de ağlasalar da bu onları şerate göre hareket etmekten alıkoymadı. Çünkü onlar peygamberden, sizden üç kişi yolculuğa çıktığında içlerinden birini emir seçsinler hadisini duymuşlardı. Üç kişinin emirsiz olamayacağı yerde bir devletin emirsiz olması düşünülemez. Ayrıca onlar bir anlık bir emirsizliğin getireceği zararları da tahmin etmişlerdi. Ki zaten kısaya dikkat edilirse başsızlıktan ötürü ensarla muhacir arasında hemen tartışma başlamıştır. Biraz daha geç kalınsaydı belki de bu İslam toplumunda büyük fitnelere sebebiyet verecekti. Sahabenin bu konudaki hassasiyeti onların fıkhını bize gösterir. Biz Müslümanların da buna dikkat etmesi gerekir. Ne yaşanırsa yaşansın ilk yapılması gereken şey bir emir seçmek ve onun yönlendirmeleriyle hareket etmektir. 2- Ebu Bekir'in radiyallahu anh konuşmasındaki güzel üslup, sahabe arasında çok sıkıntılı olmadan bu olayın kapanmasına vesile oldu. Ebu Bekir, Ensar'ın hatibinin yaptığı konuşmadan hemen sonra bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Ömer'in radyallahu anh deyimiyle acele etmeden ağırbaşlı bir şekilde konuştu. Ensar'ın kendisine nismet ettiği güzellikleri ikrar etti ve ondan sonra asıl varmak istediği noktaya gelip hilafetin Kureyş'ten olması gerektiğini Güzelce açıkladı. Ensar da güzelce onu dinledi. Söylediklerinin hak olduğunu kavradı ve onun dediği gibi hilafeti Kureyş'e verdi. Böylece peygamberin vefatından sonra birlik ve beraberlik sağlandı ve çıkabilecek fitneler engellendi. Karşı tarafı abartıya gitmeden övmek İslam'ın benimsediği bir yöntemdir. Bu yöntem karşıdaki insana gereken değeri verirken onun yumuşamasına ve konuşmacının sözlerini can kulağıyla dinlemesine ortam hazırlar. Peygamberin hayatında buna benzer örnekleri çokça görebiliriz. İnsanları uyarma ve nasihat etme makamında bulunan kardeşlerin de buna dikkat etmeleri gerekir. Nasihat ederken insanlara yön verirken veya Müslümanlar arasında sıkıntı olan bir konuyu çözmeye çalışırken güzel bir üslup kullanmaları gerekir. Çünkü nasihatten gaye ıslah etmektir, ifsad etmek değil. Onların düzelmesi için Allah'tan yardım isteyerek merhametle onlara yaklaşıp ve delillerle güzel bir şekilde açıklayıp yardımcı olmak gerekir. Böylece hata yapan birçok kardeş Allah'ın izniyle hatalarından dönüp tövbe edecektir. Ebubekir'in güzel üslubunun getirdiği fayda düşünüldüğünde bunun ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Ebubekir'in radıyallahu anh yaptığı konuşmadan anlaşılıyor ki o Kendisinin halife olmasından ziyade ümmetin birliğini düşünmüştür. Çünkü konuşmasını bitirdikten sonra kendisine değil Ömer'e veya Ebu Ubeyde'ye radıyallahu anhum beyat yapılmasını istemiştir. Ayrıca daha sonra Ebu Bekir'in yaptığı şu konuşmadan da onun halife olmayı aklından geçirmediği, ümmetin birliğini düşündüğü açıkça anlaşılmaktadır. Vallahi halife olmayı hiçbir şekilde aklımdan geçirmedim. Böyle bir şey istemediğim için ne gizli ne de açık hiçbir zaman Allah'tan bu manada bir talepte bulunmadım. Ancak Resulullah'ın vefatıyla fitnenin çıkmasından korktum. Yönetimde rahat ediyor da değilim. Aslında güç yetiremediğim bir yükün altına girdim ve Allah'ın yardımı hariç hiçbir dayanağım yoktur. Sahabenin hayatına baktığımızda başta Ebubekir radıyallahu anh olmak üzere birçok sahabenin yönetici veya emir olmaktan şiddetle kaçındığını görürüz emirlik meselesi gündeme geldiğinde kendilerini değil de başka sahabeleri öne sürdüklerine şahit oluruz. Aslında dünyalık olarak düşünüldüğünde emir olmak güzel ve çekici bir şeydir. Çünkü insana makam ve mevki getirir. Fakat uhrevi olarak düşünüldüğünde kişinin en son tercih edeceği şeylerden bir tanesidir. Çünkü emir olmak yönettiği tüm insanlardan sorumlu olmak demektir. Ahiret günü insanlar kendi hesaplarını vermekten bile sıkıntı duyacakken emir sahipleri kendileriyle birlikte tebaasının da hesabını verecektir. Bunun şuurunda olan kimsenin emir olmayı istemesi pek mümkün değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Haberiniz olsun keyfiniz çobansınız ve her biriniz idaresi altındakilerden sorumludur. İnsanların yöneticisi olan kimse çobandır ve ele altındakilerden sorumludur. Erkek, ev halkının çobanıdır ve eli altındakilerden sorumludur. Kadın, evi ve çocuklarının çobanıdır ve ailesinden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır ve ondan sorumludur. Haberiniz olsun her biriniz birer çobansınız ve elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emirlik isteyen Ebu Zer'i radıyallahu anh uyararak ona şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Sen zayıfsın, istediğin şey emanettir, kıyamet gününde ise pişmanlık ve rezalettir. Onu hakkıyla alan ve sorumluluğunu hakkıyla ifa edenler müstesna. Başka bir hadiste ise şöyle buyurulmaktadır. Sizler bu emirliği istiyorsunuz ancak o kıyamet günü pişmanlık olacaktır. Bugün emir olan, birilerinden sorumlu olan kardeşlerinde bunu düşünüp ona göre hareket etmeleri gerekir. Sorumlu olduğum kimselerden Allah beni hesaba çekecek, acaba onların haklarını yerine getiriyor muyum diye kendini muhasebe etmesi gerekir. Ebu Bekir'in radiyallahu anh, kendinin değil de Ömer'in ya da Ebu Ubeyde'nin radiyallahu anh'um halife olmasını istemesinin ikinci sebebi onun tevazu sahibi olmasıdır. Kibirli insanlar her zaman kendilerini başkalarından üstün görürler. Ondan dolayı hep üstü olmak yani emir olmak isterler. Asla memur olmayı istemez ve kabul etmezler. Kendilerine sorumluluk verildiğinde sevinir, verilmediğinde ise ya açıktan sıkıntı çıkarırlar ya da kalplerinden rahatsızlık duyarlar. Kendilerinin emir olmadığı yerlerde ise sürekli sorumlu kişiyi yapamıyor, beceremiyor gibi cümlelerle eleştirmeye başlarlar. Tabii bu eleştirileri kendince düzeltmek için yaptıklarını söyleseler de hakikatte öyle değildir. Bu emir olmadıklarından ötürü verdikleri bir tepkidir dilleriyle söylemeseler de lisanı halleriyle ben ondan daha iyiyim ve bu görev bana verilmeliydi demek isterler. Ebu Bekir radıyallahu anh her ne kadar tevazusundan dolayı emir olmayı istemese de Ömer radıyallahu anh ve diğer sahabeler onun peygamberimize daha sevimli olduğunu bildikleri ve bu konuda daha ehil olduğunu düşündükleri için ona beyat ettiler. Ömer radıyallahu anh onun ehil olduğunu şöyle ifade etti. Vallahi öne geçirilip boynumun vurulması bana aralarında Ebu Bekir'in bulunduğu bir kavme liderlik yapmaktan daha sevimlidir. İslam hangi konu olursa olsun, işler düzgün ve güzel bir şekilde ilerlesin diye emanetlerin ehline verilmesini, ehil insanların söz sahibi olmalarını emretmiştir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Nisa suresi 58. ayet Hadiste ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emanetlerin ehline verilmemesini kıyamet alameti olarak belirtiyor. Şöyle der, Emanet yitirilirse kıyameti bekle. Sahabeler emanet nasıl yitirilir diye sorduklarında, iş ehli olmayana verilirse emanet yitirilir buyurdu. Buradan şunu anlayabiliriz, bazı kardeşlerimiz ehil oldukları halde tevazularından dolayı emir olmayı istemeyebilirler. Eğer onların daha ehil oldukları belliyse, bu yetkiyi onlara vermemiz gerekir. Çünkü gaye, İslam dinine en güzel şekilde hizmet etmektir. Eğer onların daha iyi hizmet edeceklerini biliyorsak, tereddüt etmeden onları kendimize tercih etmemiz gerekir. 4. Ensardan bir sahabe, Ebu Bekir'e radiyallahu anh, bir emir bizden, bir emir sizden olsun şeklinde bir teklifte bulunuyor. Fakat Ebu Bekir bu teklifi kabul etmiyor. Çünkü bir yerde iki emir olamaz. İki emirin olduğu yerde İslam'ın bizden istediği Müslümanların birlik ve beraberliği sağlanamaz. Birlik sağlanamadığı gibi İslam'ın yasakladığı ihtilaf ve cedel meydana gelir. Ondan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Siz tek bir emir üzere toplanmışken ikinci biri çıkıp emirlik iddiasında bulunursa onun boynunu vurun. İslam'da bir emirin olması gerektiği konusuna daha önceki yazımızda değindiğimiz için tekrardan bu konuya değinmiyoruz. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 39. sayısında yayınlanmıştır.